Üçüncü özellik Resulullah'ın evlilikleri ve dava üzerindeki etkileri Resulullah Aleyhisselam hanımlarından beşiyle evliliğini bu merhalede yapmıştır. Bunlar Zeynep binti Cahş, Ümmü Habibe binti Ebi Süfyan, Cüveyriye binti Haris, Safiye binti Huyey ve Meymune binti Haris radıyallahu anhumadır resul Ekrem Aleyhisselam'ın bu merhalede yaptığı evliliklerle önceki merhalelerde yaptığı evlilikleri mukayese ettiğimizde aralarında çok belirgin bir fark olduğunu mülahaza ediyoruz. Yapılan evliliklerin merhalelerin özelliklerini belirleyici doğrultuda olması dikkatimizi çekiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın daha önceki merhalelerde yapmış olduğu evliliklerin binaya ve iç yapıyı sağlamlaştırmaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Bu merhalede yapmış olduğu evliliklerin özelliği de dış safları kazanmak suretiyle bu safları Arap topraklarında davanın yayılması için bir geçit haline getirmek şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu beş evliliğinin her biri üzerinde az da olsa duralım. Ümmü Habibe Ebu Sufyan'ın kızı ve Hz. Muaviye'nin kız kardeşidir. İsmi Remle'dir. İslam'ın başlangıcında kocası Ubeydullah İbni Cahşla Habeşistan'a hicret etmiştir. Kocası Nasrani olup öldükten sonra Allah yolunda gurbetlerde çektiği sıkıntılara ve imanına binaen kendisine ikram edilerek Habeş'teyken Rasul-i Ekrem'e bil vekale nikahı kıyılmış ve Mehri de Rasul-i Ekrem hesabına Necaşi tarafından tediye edilip Medine'ye gönderilmiştir. Kureyş liderlerinden birinin kızı olması hasebiyle büyük önderimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kalplerin daha da yakınlaşmasını sağlamıştır. Bu evliliğin etkisi Mekke fetihinin hemen öncesinde çok daha açık olarak görülmüştür. Ebu Süfyan İslam davasına karşı ve müşrik olduğu halde kızının evine gelerek Resulullah Aleyhisselam'a misafir olmuştur. Kızının Resulullah Aleyhisselam'ı kendisine tercih etmesi, onu çok derinden yaralamasına rağmen İslam'a karşı tutumunu yeniden gözden geçirmesine sebep olmuş, bu dinin ve bu dine tutunan kadın ve erkeklerin ne kadar azimet sahibi olduklarını anlamasını sağlamıştır. Ebu Süfyan kızına, ''Ey kızım, Resulullah'ın döşeğini mi yoksa beni mi tercih edersin?'' diye sorduğunda Ümmü Habib'e, ''Tabii ki Rasulullah'a zevceliği sana tercih ederim. Sen şirk üzere olduğu müddetçe necis bir insansın.'' diye cevap vermiş. Bunun üzerine Ebu Süfyan, ''Vallahi benim yanımdan ayrıldıktan sonra sana şer bulaşmış.'' diyerek kızının yanından kalkmıştır. Bu evliliğin Ebu Süfyan üzerinde bıraktığı etkiyi daha iyi anlayabilmek için şunu belirtmemiz yeterlidir ki, Ebu Süfyan İslam'a girdikten sonra ikinci kızını da, Resulullah Aleyhisselam'la evlendirmek istemiş, iki kız kardeşi bir arada toplamak helal olmadığı için Resulullah Aleyhisselam kendisinden özür dileyerek bu evliliği reddetmiştir. Zeynep binti Cahş Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın azatlı kölesi Zeyd radıyallahu anh'in karısıydı. Zeyd radıyallahu anh Zeynep'i boşadıktan sonra Resulullah Aleyhisselam Zeynep'le evlendi. Resul-i Ekrem aleyhisselam Zeynep'le evlenirken insanların yanlış anlayıp ileri geri konuşmalarından çekinmiş ve Kur'an-ı Kerim'de onun bu halinden söz edilerek insanlardan çekiniyorsun. Oysa Allah'tan çekinmen daha uygundur. Ahzab Suresi 37. Ayet Kavli Celili ile uyarılmış ve Rabbani bir emirle Resul-i Ekrem aleyhisselam Hz. Zeynep'le evlendirilerek toplumda kök salmış olan evlatlık adeti Teorik karardan sonra bil fiil pratikte de yıkılmış ve bütün dünyanın bilmesi gereken bir hüküm ortaya konulmuştur. Kur'ani tabirle, Ta ki evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kestiklerinde onlarla evlenmek konusunda müminlere bir sorumluluk olmadığı bilinsin. Ahzab Suresi 37. Ayet Bu evlilik her ne kadar iç yapıyı sağlamlaştırıcı özellikle olsa da aynı zamanda, dış yapıyı da sağlamlaştırıcı özelliktedir. Çünkü Zeynep radıyallahu anh'a her ne kadar peygamberimizin halası Ümeyye binti Abdülmuttalib'in kızı olsa da Beni Esed kabilesinden olup Hz. Peygamber aleyhisselamın evlendiği Kureyş'ten olmayan ilk kadındır. Cüveyriye binti Haris Beni Mustalık'ın reisi Haris İbni Dırar'ın kızıdır. Resulullah Aleyhisselam'la evliliği, önce bütün kabilesinin esaretten kurtulmasına, sonra da İslam'a girmelerine neden olmuştur. İbn-i İshak'ın rivayetine göre, Cüveyriye Radiyallahu Anh'a, esirlerin taksimi esnasında, Sabit İbn-i Kays'e isabet etmişti. Haris'in kızının asalet ve şerefinin muhafaza edilmesini, bil vasıta rica etmesi üzerine, Hz. Peygamber Aleyhisselam tarafından, Ezvacı Nebi'ye dahil edilmişti. Bu evlilik haberi orduya yayılınca artık peygamber zevcesinin akrabasını esir tutmak doğru değildir diye bütün Beni Mustalık esirleri serbest bırakılmıştı. Ayşe radıyallahu anha diyor ki: "Cüveyriye'den ziyade kalmine hayrı dokunan hiçbir kadın bilmem. Onun evliliği Beni Mustalıktan bütün akrabaları ki sayıları yüz kişidir serbest bırakıldı." Dipnot Cüveyriye, cariyenin musaggarıdır. Yani cariyecik anlamına gelir. Asıl ismi Berre iken, Resulullah Aleyhisselam tarafından bu şekilde tesmiye olunarak muhabbete mazhar olmuştur. Hicretin 56. senesi vefat etmiş olup, kendisinden 65 hadis rivayet edilmiştir. Safiye binti Huyey İslam düşmanlarının en büyüklerinden olan ve Beni Kurayza'da öldürülen Huyey İbni Ahtab'ın kızıdır. Fakat sonradan Resulullah Aleyhisselam'ın Safiye ile evlenmesi çok derin bir manayı ve geniş bir ufku ifade etmektedir. Bu evlilikte Resulullah Aleyhisselam ehli kitabı kendisine hısımlık bağıyla bağlamıştır. Resulullah Aleyhisselam bir gün Safiye'yi ağlar bir halde bulmuş ve sebebini sorduklarında Ayşe ile Hafsa'nın hakkında söz söyleyip ''Biz Resulullah'ın gözdeleriyiz.'' Safiye ise Yahudi sülalesindendir. Biz Safiye'den daha hayırlıyız dediklerini işittim de onun için demiş, bunun üzerine Resulullah aleyhisselam, sen de onlara benden nasıl daha hayırlı olabilirsiniz ki, zevcim Muhammed, babam Harun, amcam da Musa aleyhisselamdır desene buyurmuşlardır. Bu büyük içtimai amel, dava mefhumunda çok önemli şeyler ifade etmektedir. Kadınlarını nikahlamak suretiyle de olsa ehli kitapla Müslümanlar arasındaki uzlaşmanın devamlı olduğunu gösterir. Çünkü ehli kitap olan bir kadının Müslümanla evlenmesi, sonra İslam'a yönelerek Müslümanca yaşaması onun mensup olduğu toplumun kalbini de İslam'a karşı yumuşatacaktır. Bu evliliğin benzeri olan evliliklerden biri de Resulullah Aleyhisselam'ın Kıptîlerden olan Mâriye ile evlenmesidir ki bu evlilikle Resulullah bir milletle bağlantı kurmuş ve ''Kıptilerin iyiliği için çalışın, çünkü benim onlarla nesebim ve hısımlığım vardır.'' buyurmuştur. Resulullah Aleyhisselam'ın bu daveti sonradan etkisini göstermiş ve Resul-i Ekrem'in vasiyetine binaen Müslümanların kendilerine çok iyi davrandıklarını gören Mısır halkı bölük bölük Allah'ın dinine girmişlerdir. Allah-u Teala'nın bu evlilikle tecelli eden bir hikmetidir ki, Resulullah Aleyhisselam'ın Hz. Hatice'den sonra sadece Mâriye radıyallahu vanhadan bir erkek çocuğu olmuştur. Nebiye Ekrem Aleyhisselam, İbrahim ismindeki bu çocuğunu çok sevmiş ve onun vefatıyla kendini tutamayarak gözyaşı döküp hüzünlenmiş, ''Göz yaş döker, kalp huşu eder.'' ''Senin firakınla hüzünlüyüz ey İbrahim'' diyerek tesürünü izhar etmiştir. Göz yaşarır, kalp hüzmeyler. Söylemeyiz razı olduğundan başkasını Rabbin, ''Senin firakınla hüzünlüyüz ey İbrahim'' Meymune binti Haris haris Hilali'nin kızıdır. Bu cihetle Hilali'ye nesebiyle yağ dolunur. Nikah için nefsini Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a arz eden kadındır. Bu asil kadın mehirsiz, külfetsiz nikah edilmek şartıyla ve yalnız Resulullah'ın hanedanı camiasına girebilmek iştiyakıyla Peygamber Efendimiz'e kendisini arz etmişti. Peygamber Efendimiz bu evliliği kaza umresinden sonra Kureyş'in kalplerini birbirine yakınlaştırmak suretiyle semerelendirmeye gayret etti. Bu yüzden Kureyş müşrikleri Mekke'den çıkması için kendilerini uyarmaya geldiklerinde onlara ''Sizin içinizde düğün yaptım ve düğün yemeği hazırlattım. Beni biraz daha tecil edemez misiniz?'' diye onlara sormuş. Müşrikler de ''Bizim senin yemeğine ihtiyacımız yok. Bizim aramızdan çıkmanı istiyoruz. Allah aşkına ve aramızdaki ahde binaen bizim topraklarımızdan çık.'' şeklinde cevap vermişlerdir. Bu özellik düşmanların kalplerini İslam'a yakınlaştırmaya yönelik genel bir çizgiye açık bir şekilde delalet etmektedir. Hasımlarla evlenmek ve onlara hısım olmak siyasi cihadın çok geçerli bir vesilesi olabilir. Müslüman gençlerin bu dinin yapısını gerçek anlamıyla kavrayabilmeleri için söz konusu siyasi fıkıh öğrenmeye ve geniş ufuk sahibi olmaya çok ihtiyaçları var. Müslüman gençler çoğu zaman Kesin tavır koymak suretiyle karşı tarafla bütün ilişkileri koparmak yanlısı bir tavır takınmaktadırlar. Bununla da kalmayıp içlerine kapanarak ve kendilerini katılaştırmak suretiyle toplumla aralarında bir set çekmektedirler. Bu tavırlarıyla halkı İslam saflarına katmak için gayret göstermek şöyle dursun, onların İslam'a girişini bile engellemektedirler. Kendilerine, Allah düşmanlarına karşı savaş ve nefret fikri hakim olmakta, ve onları küçük düşürüp zelil etmekten başka bir şey düşünmemektedirler. Kendilerinin her şeyden önce birer davetçi olduklarını unutmakta ve en son hedeflerinin savaş ve fetihten sonra insanların grup grup Allah'ın dinine girmeleri olduğunu düşünmemektedirler. Netice itibariyle her davetçinin ilk hedefinin İslam'a karşı olanları İslam'a çekmek olduğunu bilmesi gerekir. İlk hedef onları kesmek veya öldürmek değildir. Hasımlardan büyük zatların kalplerini kazanmak, onlara tabi olan kimselerin de kalplerini kazanmak demektir. Her Müslüman kardeşimizin İslam'a kalpleri yanaştırmak ve İslam'ı sevdirmek yöntemleriyle sadece belirli maksatlara erişebilmek için İslam'dan taviz vererek Allah'ın diniyle yağcılık yapmak yöntemlerini ayırt edebilmelerini temenni ederiz. İslam davetçilerinin önemli öğrenmeye muhtaç oldukları diğer bir şey de şudur. Günümüzde evlilik, İslami mefhumunu yitirmiş, Müslüman gençler de dahil olmak üzere toplumdaki evlilikler Hristiyan ve papaz evliliklerine benzemeye başlamıştır. Öyle ki birden fazla evlilik yapmak İslam saflarında dahi kaldırılmış, sanki bir münker irtikab etmekmiş gibi Müslümanlara uzak kalmıştır. Bu davanın liderleri, bu davada uyulması gereken örnek kimseler olmalıdırlar. Bu yüzden liderlerin birden fazla evlilik konusunu davanın yapısını oluşturmak, kalpleri İslam'a ısındırmak, dost ve düşmanları İslam'a çekebilmek yönüyle ele alan nebevi anlayışın uygulamasında canlı birer örnek olmaları gerekir. Yukarıda da gördüğümüz gibi Resulullah Aleyhisselam'ın Hz. Zeynep radıyallahu anh ile evlenmesi, evlatlığının boşaması olan kadınla evlenmek suretiyle, evlatlık konumunun cahiliye toplumuna getirmiş olduğu cahiliye adetlerini yıkışı, bu tür evliliği haram sayan cahiliye toplumunun tepkisine göğüs gerişi, bu evliliği yapmak suretiyle müminlerin bu tür evliliklere karşı duyduğu ihracı izale etmesi, büyük İslam davetçilerini Resulullah Aleyhisselam'a iktida ederek, evlilik meselesini gençlik, bekaret ve güzellik gibi şeylerle sınırlı olan bugünkü mefhumundan çıkarıp, ümmet içerisinde sevgi ve merhameti yayacak olan geniş ufkuna oturtmaya yöneltmek içindir. Müslüman dul kadınların ve şehit kadınlarının seviyesi, layık oldukları değerli mevkiye yükseltilmeli. Kendilerinin her zaman Müslümanların gözdeleri oldukları, dul olmaları itibariyle gözden düşmüş ve mahrum bir durumda olmadıkları ortaya konulmalıdır. Bu durum, İslam davetçilerinin öğrenip uygulamaları gereken büyük bir sorumluluktur. Özellikle yöneticiler, evlilik müessesesini genel içtimai mevkiine oturtmalı, evlilikteki denklik şartını güzellik, bekaret ve nesep çerçevesinde değil, din ve ahlak çerçevesinde görmelidirler. Evliliği sınırlı cinsel istekler çerçevesinden değil, İslam'ın yüksek menfaati çerçevesinden algılamalıdırlar. Evliliğe davanın yolundan alıkoyucu bir engel olarak değil, davaya iletici, önemli bir vesile olarak bakılmalıdır. Bütün Müslüman bacılarımıza bu manalar öğretilmeli, onlar da İslam ve İslam akidesinin menfaati ve Allah yolunda eşlerini kaybetmekten başka hiçbir günahı olmayan bacılarının menfaati karşısında nefislerini, bencilliklerini ve kıskançlıklarını tutmayı bilmelidirler.